açık beyin My brain Nöro ekonomi, Pazartesi günleri 10.30'da 94.9 açık radyo. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz. Reklamlar. İstanbul olmasa jazz. Caz olmasa bu yeşil, bu yeşil olmasa garanti olmazdı. İstanbul her yaz caz yeşili, yonca beyazı. 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali. Birden 20 Temmuz'a, garantiden İstanbul'a. Başka bir arzunuz? İstanbul'da yine yaz, yine Temmuz, yine caz. Tony Bennett. I will feel a glow, Grace Jones. Lisa Ekler. Marta Wayne Karşınızda 17. Uluslararası İstanbul Jazz Festivali. Birden 20 Temmuz'a. Bilgi için iksv.org Biletler, Biletix, İKSV ve Alo Garanti'de. Reklamlar bitti.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 Ödeme için taksit seçeneğiniz de var. Dilediğiniz programları dilediğiniz gün ve saatte destekleyebilir ya da seçimi bize bırakabilirsiniz. Tekrar hatırlatalım. 212 alan koduyla 343 41 41. <gülüyor> oh. like açık, açık, açık, açık Radyo. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Zühre Kordona teşekkür ederiz. Kirli çıktı. What Hazırlayan Utkan, Çınar. Shattered by the sun I walk the road Horizons change The tournament's begun The purple piper plays his tune The choir softly sing Three lullabies in an ancient tongue For the court of the crimson king. <laughs> The crack cross bells will ring To summon back by a witch To the court of the Hey. kirli çık var day utkan çınar Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Zühre Kordon'a teşekkür ederiz. Söz uçar. Açık Radyo. Desteği için açık radyo dinleyicisi Hande Bilsel Engin'e teşekkür ederiz. Açık beyin. My brain it's always Nöro felsefe, Hazırlayan ve sunanlar... ...Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürgit. Merhabalar efendim. Günaydın efendim. Ee, önce... E, ...Hande Hanım'a, Hande Bilsen, Engin Hanım'a... De ...desteği için teşekkür ederek... ...başlayalım İzmir Hasan abi. Estağfurullah. Hoş geldin. Dekret aramıza. Evet. Ne kadar ara verdim iki ben, hafta mı? Valla iki haftadır mesleki faaliyetler e, bilmiyorum tatmin edici oldu mu? Sen dinleyiciler e, için iki hafta beraber şarkılar değil solo şarkılar şeklinde. Solo şarkılar e, ama e, yani zorlanmadığımı söylesem yanlış olur. Öyle, Aman efendim o şey pişe şekerler ötesine geçmiş o katkınlar. E, peki bugün o zaman bir beraber şarkılar <gülüyor> İnşallah. şeklinde olsun. E, sen seninle görüşmediğimiz dönemde ...oldukça da kafa karışıklığım arttı. Denetimden ayrı çalıştığım için... E, ...ben şimdi hemen çözerim hepsi merak etme. Allah teşekkür ederim. Yüzyıllar boyunca çözülemeyen sorunları burada yarım saat içinde. Temmuz sabahında her şey bitmiş olsun. Ben önce, e, sen yokken neler oldu? Yani bizim programımız çerçevesi içinde. Onları istersen özetleyeyim. Lütfen. E, bizim e, verdiğimiz... Acık Bey'in gmail e, adresine. Onu bir kere daha verir misin lütfen? Tabii. E, bizim programımızın e, internet adresi. Gayet kolay. Evet. Acık, programın acık, adı. E, acık Bey'in at gmail.com evet, lütfen, lütfen bize yazınız. E, 21 Haziran'da yani e, yaptığımız programın gününde Onuray Dalgıç e, bir mail atmış. E, herhalde sıcağı sıcağına. Programınız harika çok keyifli. Başarılar diliyorum demiş. Sağ olsun var o. <gülüyor> Naçizane bir öneri sunmuş. Acaba yarım saat çok mu kısa geliyor? Yani kader ağırlarını örüyor gibi geliyor bana. Hı -hı. Tam keyif alırken pastanın sadece kremasında kalmak gibi bir şey oluyor demiş. Ey ilgililer duyun mu demek istiyorsunuz? Bir dakika oraya geleceğim. 22 Haziran'da Ankara'da Mustafa Güney podcast daha olsun dinleniyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmemiz bayağı bir acınırdık. Yani o özellikle birazdan konuşmayı deneyeceğimiz emosyonel e, açıdan etkili olduğunu düşünüyorum. 26 Haziran'da Baran Yıldırım merhabalar efendim. Dinleyici tarama çalışmalarınıza ben de Lisbon'dan, Atlantik kıyılarından ses vermek istedim. Ee, çok e, yer küreye şamil bir program oldu. Yani Melbourne-Lisbon Melbourne, Melbourne Arası. ekseninde hı hı. inanılmaz bir şey gibi geldi. Podcast sağ olsun açık radyonun dinleyici potansiyelinin ağırlıklı olarak yurt dışında yaşayan Türkler olduğunu düşünüyorum demiş. Kendisi ayrıca beyin göçüyle ilgili birkaç soru sormuş. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Onu söylüyorum. Ve o da bir tavsiyede bulunuyor acizane. Açık diye yönetimine programınızı bir saatte uzatmayı teklif etmeniz. 25 dakika böyle bir programın kapsamı için çok kısa. Siz yeni yeni ısınmaya başlarken program bitiyor diyor. Hmm. Yani açık radyo yönetimi korksun yavaş yavaş bir dinleyici aktivizmi başlıyor. Anlaşılan. Ben bu mesajı, ben bu mesajı Ömer Maddeye yolladım. Tabii ki hem bilgisi olsun hem de üstü kapalı bir öneri. Cevap olarak da hadi lan diye cevap mı? Hayır, Ömer her zamanki zarafetiyle dedi ki öncelikle bu mektuplaşmayı web sitesinde dinleyiciden köşesinde yayınlarız dedi ve kodu tepeye koydu. Gelecek yayın döneminde bir saate parantez içinde 55 dakika çıkartma önerilerine ne diyorsunuz peki dedi Ömer Maddi. Vallahi bu gidişle üç yayın dönemi sonra da iki buçuk saate falan. <gülüyor> ben seni beklemeden evet dedim. Peki bir de pehlivan tefrikaları falan yaparız <gülüyor> artık sen Bilemiyorum. Ucu ucu ve sonu beyninde yanan her şey bizi ilgilendirir. Dört <gülüyor> Temmuz'da Hüston'da Doktor Ayşegül Şahin podcast'ten dinledi. Çok yakın bir arkadaşımız. Böyle efendim. Evet dinleyici etkileşimi <gülüyor> programın artıyor gördüğüm kadarıyla. Sen benden daha aktif olarak izliyorsun yazışmaları ama inan ol ben de bunların önemli bir bölümünden haberde artık. Tabii. Ee, sevgili Hakan. Bu kısa ayrıldığından sonra... <gülüyor> Konuya ben şöyle kısaca giriş yapmak istiyorum. <gülüyor> Bu e, beyinle ilgili hakikaten merakı olanları ve ilgisi olanları, yani formal olanın ötesinde kafa yoranların e, zihninde iki temel problem var. Bunlar beyni zihin problemi ve zihin beden problemi. Ve yüzyıllar boyunca da e, hem felsefede, daha sonra davranış bilimlerinde, en son da nörobilimde tartışması yapıla gelen e, problemler bunlar. Yani beyin zihni nasıl yaratıyor? Bir de zihin içeriği bedenle nasıl bir ilişki içinde? Veya beyin bedenle nasıl bir ilişki içinde? Tabii bu problemlerin ortaya çıkış nedenleri de daha önceki programlarda e, söylediğimiz gibi, birinden diğerinin e, birinden diğerine bakışın genellikle önceden mümkün olmaması ihmal edilmesi ve sonunda bunların gerçekten e, problemler olarak ortaya çıkması yani problemin kökeninde de açıkçası yüzyılların e, büyük yaklaşım farklılıkları ve ihmalleri var. Şimdi bu her iki problemin merkezinde de e, aslında bizimle ilgili bizimle ilgili çok önemli konular yer alıyor. Yani bir bilinç bir kere her iki problemi çok yakından ilgilendiğinden şey. Bellek öyle. E, benlik problemi zaten tartışmalı bir problem. Ve emosyonlar. Yani her iki probleminde merkezindeki konulardan bir tanesi ve ön, önemlilerinden bir tanesi de emosyonlar. E, emosyonların her iki problemi de etkileri oluyor. Yani beynin karar vermesine, <gülüyor> gövdenin algılamasına ve o yolla beynin bir karar üretmesinde roller oluyor. Ben şimdi bugün sınırlı süremiz içinde e, özellikle de yine yüzyıllar boyunca belki de binlerce yıl boyunca farklı emosyonların e, insanların gösterdiği farklı emosyonların kısımlarında e, ...günah kabul edildiği, yasaklandığı ve bugün artık beyinle ilgili deneylerinin yapıldığı ve yedi ölümcül huy olarak alınan... Ee, ...bilmiyorum sırayla sayalım mı yoksa teker teker mi ele alırız... ...onların bu zincirin son halkası olan nörobilim araştırmalarındaki yeri ve bunlara bakış açısı... Hmm. konusunu getirmek istiyorum. Peki, peki. Evet, değil mi? Artık yine e, <gülüyor> yeni bir a, nörobilim alt disiplini olarak, afektif nörobilim gibi, evet. E, evet. bir şey var. Hani, e, bunu kognitif olana e, yanında mı düşünelim? Kognitif olanın bir alt disiplini olarak mı düşünelim? Evet ama kognitif <gülüyor> nörobilimciler bu afektif nörobilimle de e, uğraşıyorlar. Evet, 7 ölümcül günah diyorsun. Bu bu elbette, hani ilk kez bir e, Hristiyanlıkla birlikte e, sistematize ediliyor kim bilir kaç tane günah vardır değil mi işte ama şey. E, Katolik Kilisesi e, bunu zaman zaman arttırsa da e, Yedi sayısıyla ifade ediyor Dante, e, e, işte, işte ilahi komedyada e, ah, bu günahları birini diğerini işlemişlerin ne e, şekilde cezalandırıldıklarını anlatıyor. Tabi tabi tabi boş resimlerini yapıyor. Boş resimlerini yapıyor. Ya yani bütün işte öncelikte Risen olmak üzere bütün. It, Var mıdır pagan kültürlerde de vardır herhalde yani tek tanrılı dillerde ama işte ne, nasıl hatırlayalım e, tembellik, açgözlülük, e, haset, oburluk, oburluk e, Ki, kibir. kibir, illaki kibir, hırs, e, hırsı açgözlülük evet. diye çevirdim ben galiba. Evet. E, ne kaldı kaçıttı? Şehvet. Şehvet evet Böylece e, oburlukla birlikte yedi tane oluyor. Yedi tane oluyor. Evet, yani işte aslında <gülüyor> e, başka bir taraftan bakılırsa işte, e, bir e, insan topluluğunu huzur içinde tutmak için e, belki de en indirgenebilecek e, sıradan ahlak ölçütleri bunlar. E, bunlara Uyuyorsan Hristiyan ahlakına göre dü düzgün, iyi, e, cennetlik vatandaşsın da bunların birini ya da birkaçını e, çiğniyorsan da e, yerin cehennemdir. Evet. E, ahlak nasıl ediniliyor? E, bunun gelişimsel olarak edinilemediği, e, edinilip de bozulduğu bir takım e, durumları... Referansla afektif e, nörobilimde e, bunu bir, bir, bir, bir bilimsel nesne olarak e, artık e, bir düzeyde analiz edebiliyor herhalde. Evet. evet. Hı. E, ayrıca bu yan, anlayış yani yedi ölümcül huya yönelik baskıcı anlayış yasak yasakçıl anlayış yüzyıllar boyunca belki de binlerce yıl boyunca ee, kendi iradesi dışında bu tür davranış gösteren ve bugünün e, anlayışı içinde hasta kabul edilen ve tedavi edilmeleri gereken e, ve en yeni anlayışlar içinde beynin affektif e, sistemleriyle ilgili hastalık daha çok kabul edilen e, hastalıkların hastalarını bu baskıcı yöntemlerin hatta işkencelerin yakmaların uygulanmış olması da yine bu anlayışın e, bu davranışları kendi iradesi dışında gösteren insanlara ne kadar pahalıya mal olduğunu gösteriyor. Yani evet. Psikiyatri tedavisi. Ee, yani e, peki, peki ama e, ne diyelim? İşte bu, bu e, belki de bir, bir <gülüyor> Evrimsel bir avantajı da var. Sonuçta primatlar işte, so, sosyal türler bunun içinde evet. sosyal karmaşanın en zirveye vurduğu homo sapiens mademe türümüz sosyal kontratı içinde belli ahlaki standartları da içselleştirmiş olmalı ki belli bir harmoniyle ...harmoniyle... E, ...kendini sürdürüyoruz. Evet. Elbette ki... E, ...kontrata... ...uymayanlar... E, ...çeşitli... A, ...tarihsel kesitlerde birbirinden... E, ...bir takım nüanslarla ayrılacak şekilde... ...dışarı atılacaklar, cezalandıracaklar... ...şu olacak, bu olacak... ...nihayeten de bu dünyanın dışında da... E, ...cehennemlik olacaklar. Evet. evet. Bunların... E, ...o kadar çok yönlü etkileri var ki... E, yaşanılan tarihsel dönemlerde bir kere değerlendirmeleri farklılaşıyor. Yani iki örnek geliyor hemen aklıma. Modernizm döneminde ve AKD'de İkinci Dünya Savaşı etrafındaki faşist, nazist, nazi diktatörlüğü ve faşist diktatörlüklerde bu tür insanlar feda edilmesi tavsiye edilen ve önerilen ve Feda de edilen. E, insan, gruplara giriyorlar. E, gruplara giriyorlar. Yani şey Yahudilerle Türklerle, Çingenelerle ve diğer işte kültür gruplarıyla birlikte. Peki. Yani galiba, sev sevmiyor şey. Galiba tam burada half zamanımız geldi. Ha öyle mi? Öyle gibi. Evet, yeni yeni başlıyorum. Sen Belki. Lütfen bir musiki anons et. Bu arada da bu mevzu üzerine haftamda bir nefeslenip düşünelim. Anladım. Ee, efendim bu hafta e, elimde Primavera en Salonico, Spring en Salonico Selanik'te var isimli bir CD var. Bu CD e, Seferat şarkılarından oluşan bir CD ve e, Sabina Yannatu tarafından söylenen şarkılar var ilk ilk bunlardan ilki ki Alya isimli şarkı Savine Hanım'ı e, eski yıllardan, Tabii. eski kognitif toplantılarından... Tabii, e, yan Yannatöy'e iki kere geldi. E, evet, evet. Severiz. Meftunuyuzdur hatta. Kesinlikle. E, yeniden gelsin, umarım. E, neden olmasın? Ha, sen herhalde e, artık yazışarak evet, da kolay olmasın? ulaşıyorsun. Neden olmasın? Peki, konuya dönüşe Hı -hı. döndüğümüzde... E, şey ahlak dışı ya da ahlak içi davranmanın işte ne ara bilimlerde karşılığını evet. konuşuyorduk abi, evet. değil mi? Tabii. Evet, yani, e, herhalde uzun uzun daha bir belli bir belli bir programlı ve düzenli zaman harcamamız gereken şey Phineas Gage vakası i̇şte, konuya aşina olanların gayet iyi bildiği e, bir vaka 1860 larda New England'da Amerika'da işte son derece e, disiplinli, uyumlu, kibar bilinen çevresinde bir demiryolu işçisi e, bir yeni bir demiryolu inşaatında çalışırken bir anlık gafletinde e, işte e, demiryolu yapmak için eee barut yerleştirmektedir, dinamit yerleştirmektedir yere. Elindeki bir uzun çubukla bir çelik ya da işte bir metal çubukla bir anlık gafletinde patlatır bu dinamiti ve bu, bu çubuk bu patlamanın şiddetiyle yukarıya doğru fırlar fakat fırladığı sırada yolu üzerinde Phineas Gage'in ...yüzü de vardır... Ee, ...ne olur... ...sol... ...gözünün altından girer... E, ...kafadasının... ...en ön bölümünü... E, ...deler... E, ...ve kafadasının... ...tam orta hattının... ...biraz sağına rast gelen bir yerden de... ...belli bir beyin bölümünü... ...parçalayarak çıkar, geçer... Evet. Ee, ...korkunç bir kazadır... ...görenler dehşete düşerler... ...fakat bu insan ölmez... Kısa bir şaşkınlık sonrası hatta öf, ayağa kalkar götürüdür. E, bu birçok şeyi değiştirir. Hem Fenias Gage'in e, hayatını değiştirir hem de hem de bizim alanımız için neredeyse bir milat sayılacak bir şeydir, değil mi? İşte hani bir e, e, aynı tarihlerde e, Paris'te Fransa'da Paris'te e, Paul Buraka e, bir vakası dolayısıyla sol hemisferimizle konuştuğumuzu keşfedecektir. Hı hı. no l'emisfer goş diyecektir. Evet. Bu çok büyük bir milat sayılabilir. Bir diğer yandan da bir kasaba doktorunun, Memmingen'deki küçük bir kasabanın doktorunun Phineas Gage'ı gelişimini gözlemleyip tuttuğu notlarda ayrıca değiştirecektir. İşte böyle bir 150 yıllık bir vakadan söz ediyoruz. Evet. Ee, ve hani genel <gülüyor> olarak ahlakın, kişiliğin e, beyinde nasıl temsil ettiğinin edildiğinin ilk e, deyim yerindeyse naif evet. ama çok iyi gözlenmiş notlarını işte doktor Harlow'un e, 1860'ta Phineas Gece ilişkin gözlemleriyle başlarız. Evet. Tamamen kişiliği değişir. Bu adam... E, Artık haylas e, kötü karakterli e, belki yedi günahlığın hmm. e, önemli bir bölümünü kendinde e, temsil eden kendinde temsil eden e, tek tek bakalım galiba ayrımsız da tümünü e, Olabilir. temsil etmeye başlayan. Çünkü kendisine yönelik olarak e, kendisine yönelik olarak e, o anki tıbbın. Yani akademik tıbbın ve toplumun tamamı işlerine bakarsak sanki hepsini temsil etmiş gibi. Ee, evet. mi? Aç gözlü olur, işte e, şehvetli olur, e, tembel olur. Evet. Evet hangisi yok diye düşünmek lazım. Demek ki, demek ki böyle böyle bir böyle bir durum var. Beyne evet. öyle bir bölümü beklenmedik bir şekilde hasarlanırsa insan felç olmuyor, evet. başka bir şey olmuyor da e, birdenbire günahkar oluyor. Tabi tabi. Şimdi Burakanın e, adını andığım Burakanın e, Paris'te yaptığı otopsi sonucunda e, ve e, rapor, konuşma merkeziyle ilgili rapor aslında yine uzun tartışmalar sonunda e, kabul edilir ve halkın de tartışmalar sürer. Ama bu Niels Geç vakasında bir de Toplumun etik standartına hiç uymaz ortaya çıkan hasta. Değil mi? 150 yıl önce aslında ahlakın beyinde bir temsili olduğunu buluyorsun. Ve bu tepkinin bir şeyi açtığı alan içinde adamı alıp siliklerde çalıştırmaya falan başlarlar. Hı hı. Yani bugün bir beyin hastasının gösterdiği garip belirtiler dolayısıyla bir silikte çalıştırılmasını asla düşünemiyoruz. Ve kabul edemeyiz. Ve bunun da müeydi, müeydileri de vardır. Ama o dönemde e, afektif, yani sosyal afektif nöro istediğimiz dediğimiz nöre bilim tabii ki gelişmediği için o anın o dönemin etiği uygulanır bu kişiye. Evet. Evet yani o e... Yani böylece e, galiba ünlü vakalardan e, birine girmiş oluyoruz. Evet. E, gel gelecek hafta e, o zaman finis geç dolayısıyla biraz daha hani e, evet. e, ahlak kurallarının en genel ahlak kurallarının edinilmesi ve kaybedilmesi e, hani bizim alanımızda nasıl tartışılıyor neredeyiz şimdi biraz daha onla devam edelim isterseniz. Evet, çok yerinde olur. Ee, efendim hoşça kalınız. Hoşça kalın efendim. Açık beyin. My Nörofelsefe, nöroekonomi, nöropolitika, nöro Hazırlayan ve sunanlar Oğuz da ve Hakan Gürbüz.